Hakken. O'nun hakiki olup, insanlar üzerine tesir ettiğine ve O'nun hakiki olmayan bir kısmının olduğuna inanırlar. Yani demek ki sihri iki kısma ayırmışlar, hakiki ve hakiki olmayan diye. Yani O hakiki olmayan ancak O nedir? Hayaldan ibarettir, başka bir şey değildir. Allah ﷻ diyor ki: "Adamınca esşahar etu ne zaman ki sihir sihirbazlar geldiler? Ve diyor ki: "Vajau bisefen büyük bir sihir getirdiler. Ve diyor ki: "Vajau bisefen azim büyük bir sihir geldiler. Ve diyor diyor ki: İnsanlara sihri öğreten şeytanlar kafir oldular. İşte ''Ancak onlar la yeduhruhuna ahaden illa bi bi'lillahi'' ''Ancak Allah'ın izniyle bir kimseye zarar verebilirler.'' Kadal Teala, Allah-u Teala dedi ki ''Ve mâhum bidârrîne bi'him min ahadî'' ''Onlar <gülüyor> onayla bir kimseye zarar veremezler illa bi'lillahi'' ''Ancak Allah'ın izniyle'' ''Ve yeteallemûne mâ yeturluhum ve lâ yelfâhûn'' ''Onlara zarar verecek olan şeyleri öğreniyorlar, onlara fayda verecek olan şeyleri öğrenmiyorlar.'' Tamam. Şimdi, e, dedi ki, sihir. Öncelikle, ehl sünnet, sihir diye bir şeyin olduğunu ve sihrin insanlar üzerinde tesir edebilecek bir şey olduğunu tasdik etmişler. Tamam mı? Böyle bir meseleyi ehli sünnetin e, itikat kitaplarına almasının sebebi nedir? Yani sihirle itikadın ne alakası var? Sihir meselesi ile itikat meselesinin arasında ne tür bir alaka var? Alaka şu. Birincisi, yani birinci alakası çünkü Sihirbazlar Allah Azze ve Celle'nin rububiyet sıfatında Allah Azze ve Celle ile çekişmeye çalışırlar. Öyle değil mi? Çünkü fayda veren, zarar veren, mülkü elinde bulunduran, işleri tedbir eden kimdir? Allah'tır. Sihirbaz ne yapmaya çalışır? Sihirbaz insanların işine müdahil olup değil mi? İnsanların üzerine tesir etmek, onların durumlarını tersine çevirmek, onlara faydayı ve zararı sihriyle verdiğini yapmak ister veya bunu ispat etmek ister. Bu yönüyle bu nedir? Bu itikadi bir konudur. Değil mi? İkincisi, sihirbazın yapmış olduğu bu fiil, öğrenmiş olduğu bu ilim ihtilafı gelmekle gel yani gelmekle beraber haddi zatında küfürdür. Öyle mi? Haddi zatında küfürdür. Neden? Çünkü sihirbaz bu sihrini yapmadan önce mutlaka şeytanlara ibaret etmek zorunda. Allah'a şirk koşarak onları razı etmek zorundadır. Anlaşıldı. Bundan dolayı konunun itikat kitaplarıyla ne vardır? Konunun itikat kitaplarıyla alakası vardır. Daha da tafsilata girecek olursak, yani niye itikada almışlar? Çünkü bazıları haksız bazı gerekçelerle sihri inkar etmişler. Tamam demişler, sihir diye bir şey yoktur. Sihir sadece el çabukluğu ve insanlara bazı şeyleri hayal olarak göstermekten ibarettir demişler. Ve bazı itikadi gerekçeler sunmuşlar. Yani sihri reddederken onların gerekçelerini anlatacağım zaten. Bazı itikadi gerekçeler sunmuşlar. Konu yine itikada bu yönüyle taalluk ettiğinden dolayı Ehl-i Sünnet alimleri ne yapmışlar? Sihir meselesini itikad kitaplarının içerisine almışlar. Velhasıl. Dedi ki kitabımızda okuduğumuz gibi sihirin lügat manası nedir? Yani sihir kelimesi dediğimizde sahara dediğimizde giriş yerleri ince olmak, çok latif olmak mesela. Aldatmak, ifsad etmek. Kolay bir şekilde bir yere sızmak, bir şeyi zahirinden sarf etmek mesela. Bunların hepsi nedir? Sihir kelimesinin manalarıdır. Hakiki manası da budur zaten. Yani burada zikretmiş olduklarımızın hepsi aynı zamanda sihirin hakiki e, yani ıstılahta kullanmış olduğumuz manasıyla da nedir? Mutabık e, haldedir. Şimdi sihiri çok farklı şekillerde tanımlamışlar ıstılahta. Yani şeriat ıstılağında alimler, sihri tanımlamaya çalışanlar çok farklı şekillerde tanımlamışlar. Niye? Çok tanımlar. Çünkü sihri kabul eden var, etmeyen var, bazı kısımlarını kabul edip, bazı kısımlarını etmeyen var, hakikatini kabul edip etmeyen var ve böyle olunca herkes kendi bakış açısına göre sihri ne yapmış? Sihre bir yorum getirmiş, bir tanım getirmiş. Sihri tanımlamak yerine Ehli Sünnet'in sihre bakış açısını açıklarsak, sihrin tanımı da kendiliğinden ortaya çıkar. Tamam? Ehli Sünnet sihre nasıl bakmış? Ehli Sünnet demiş ki sihir iki kısımdır. Sihir iki kısımdır. Birincisi bir takım esbaba yapışarak insanların eşyaları zahirinden sarf etmesi, insanların kalbine, beynine, hayatlarına tesir etmesidir demişler. Tamam mı? Bu hakiki sihirdir demişler. Bu hakiki sihirdir demişler. İkincisi ise hakiki olmayan sihirdir. Bu sirklerde yapılan el çabukluğuyla e, yapılan sihir var ya, yani sihirbaz deniyor ya onlara da. O sihir yani el çabukluğuyla, aldatmayla, eşyaların üzerine bazı şeyler e, serperekten veya bazı özel aletler yaparaktan insanların da göz yanılmasına sebep olma. Bir de bu vardır. Zaten itikat ilminin konusu bu ikincisi değildir yani. Bu ikincisi sadece haramdır. Öyle değil mi? Yani bu sihirlerde yapılan sihirbazlığın hükmü nedir? Haramdır. Neden dolayı? Çünkü yalan var, aldatma var. Öyle değil mi? Bunlar da bir işin içine girdi mi onu ne yapar? Onu haram yapar. İtikad ilminin konusu olan birinci kısım sihirdir. Yani insanların hayatına, insanların kalbine, insanların beynine tesir eden sihirdir. Tamam? Güzel. Şimdi Eylül Sünnet demişler ki biz bunu iki şekilde ispat ederiz demişler. E, Estağfurullah biz bunu üç, üç şekilde ispat ederiz demişler. Hakiki dediğimiz sihrin var olduğunu. Bir kitap ile, iki sünnet ile, üç vaka ve tecrübe ile. Tamam? Demişler kitap ile. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bizden önceki kavimlerden sihirle iştigal edenlerin kısasını bize anlatmış. Öyle değil mi? Ne demiş Allah Azze ve Celle? Demiş ki mesela onlar için ve tabğu muattelu şeyatinu على ملك سليمان وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينِ بِبَابِلَ fala tekfu. Feyetalemunu minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi wa ma hum min ahadin illa Şimdi Allah azze ve celle ayetin girişinde, kısa'nın ilk girişinde Bakara suresinde birilerinin sihir öğrendiğini, sihir öğrettiğini ve bununla küfre girdiklerini söylüyor. Akabine ne diyor? Diyor ki o sihir öğretenlerden şunu öğrenirler. Feyetalemunu <gülüyor> minhuma. O ikisinden öğreniyorlar. Neyi? ma o şeyi ki yufrequn bihi beyne'l mer'i ve zevci. Kadın ile kocanın arasını kendisiyle ayırdıkları şeyi öğreniyorlar. Demek ki sihir öyle bir şeydir ki yapıldığı zaman kadın ve kocayı birbirinden ayırabiliyor. Öyle mi? Ehl-i sünnet demiş eğer sihirin tesiri olmasa, sihirin hakikati olmasa nasıl normal evliliğine devam eden iki çiftin arasını birbirinden ayırsın? Öyle mi? Öyle. Onun için demişler bu birinci delilimizdir. Yani sihirin hakikati vardır Kur'an'dan. Ayrıca demişler ki Allah Azze ve Celle, Firavun'un kavminin yapmış olduğu sihri anlatırken وَجَاءُوا بِسِحْرٍ azim demiştir. Tamam? Büyük bir sihir ile geldi, geldiler demişler. Tamam? Allah Azze ve Celle. Şayet el Firavun'un kavminin yapmış olduğu sihir sadece göz boyamı olmuş olsaydı, Allah'ın normal Kur'an Kerim'de bu tip aldatıcı şeyler için çok daha basit ifadeler kullanıyor, değil mi? Vacağı bir sihirin azim, büyük bir sihir ile geldiler mesela. Demek ki bu gerçekten vakada olan tesiri olan büyük olan bir şeydi ki Allah Azze ve Celle bunu yaptı, Allah Azze ve Celle bunu söyledi demişler. İki Sünnetten delilimiz vardır demişler. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a sihir yapılmıştır. Öyle değil mi? İmam Bukhari, Ayşe annemizden bize Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yahudi olan Labid ibni Asam'ın Peygamberimize sihir yaptığını söylüyor. Değil mi? Nasıl yapıyor? Hazreti Ayşe diyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam Kâne yuhayyelu ileyhi ennehu fa'ale şey'en velem yef'alhu. Bak hakikati olmasa peygamberin üzerinde böyle bir tesiri olabilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bir şey yaptığını zannediyordu ama onu yapmamış oluyordu. Yani bu Lebit İbni peygamberimize e, sihir yaptıktan sonra peki peygamber zannediyor ki mesela diyelim işte bir şey yapmış söylüyor diyorlar yok ey Allah'ın Resulü sen bunu yapmadın insanın beynine aklına hükmetmese sihir tesiri olmasa peygamber aleyhissalatu vesselam bu hale gelebilir mi gelemez öyle değil mi ve kıssanın devamında diyor Ayşe ben işte böyle yatarken Rabbime dua ettim ettim baktım yanı başıma geldi iki kişi oturdu melekler bunlar ne oldu bu adama dedi matbubun dedi yani sihir yapılmıştır e, dedi işte e, ne kim yapmış dedi? Lebed ibn Asem yapmış. Neye yapmış? İşte tarakla saç tellerini birbirine bağlamış, düğümlemiş. Nereye koymuş? Bir kuyuya atmış e, dedi. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu kuyudan e, çıkarıyor. Bazı rivayetlerde onu Felak ve Nas suresi bunun üzerine iniyor. Peygamberimiz Felak ve Nas okudukça on bir düğüm var. Her düğümden bir tanesi açılıyor. Bazı rivayetlerde karışmayın diyor. Hani Allah Azze ve Celle onu çözdü. Bu suya artık karışmayın e, diyor. Bu su çünkü pistir diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapılmış? Sihir yapılmış. Bu sihirin hakikati var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayal kurmaya başlamış. Yapıyorum, yapamıyorum. Artık kendisi başa çıkamayınca da Allah Azze ve Celle'ye dua etmiş ve Allah Azze ve Celle bunu yapmış? Çözmüş. Üçüncü olarak vaka diye bir şey var. Öyle mi? Yani gerçekten de ehli sünnet alimlerinin kendi zamanlarından anlattıklarından ziyade bizim kendi yaşamımızda Mesela rukiye yapılan yerlerde şahit olmuşuz ki sihir yapılmış insanlar Allah bulak olmuş mesela. Anlatabilirim. Sihir yapılmış bir insan Allah bulak olmuş. Mesela örnek veriyorum bir kadınla bir koca. Adam çok aşırı zengin. maddi durumu çok iyi, evinde çok mutlu. Yani çoluk çocuğun gayet rahat bir şekilde birden bütün aile halkı hastalanıyor. Birden adamın bütün işleri fesada vuruyor. Yani keza. Birden adam diyor ki ben kadına baktığımda sanki canavar görüyorum. Kadın diyor ki adam benim yanıma yaklaştığında yeryüzünün en kötü kokuları geliyor bana. Yani ne kadar kötü koku varsa bilinen yeryüzünde adam benim şeyimi o ok kokuyor. Bak bu bir kere bir günde oluyor ha. Yani böyle uzun bir süren işte bir günde oluyor tamam mı? Yıllarca bu bu şekilde devam ediyor. Daha sonra mesela diyelim ki bir tane muska çıkıyor ortaya. Bir muska. Bir muska ya. Yani ortada bir muska var. Üzerinde ilginç ilginç yazılar olan, üzerinde ilginç ilginç rumuzlar olan, işaretler olan bir şey. Bir tane ehl akıl bunu alıyor, ayet-el kursu okuyarak yakıyor, anında ha saniyesinde. Hepsi birden ayaklanıyorlar. Sanki o, o meseleler hiç yaşanmamış bir hale geliyorlar. Birbirlerine bakış açıları tamamen değişiyor, adamın işleri düzene giriyor e, vesaire. Hepsi bir anda olan şeyler bunlar. Mesela ben bir tane başka bir örnek daha hatırlıyorum. Bir tane arkadaşımız vardı diyordu şeydir yani benim diyordu ailemden bir şahıs. Sürekli diyordu şeydir böyle hasta yani yıllardır hasta yatıyor hiçbir şey yapamıyor kötü bir durumda e, diyordu. Daha sonra herhalde birileri işte okumuş mu ne yapmış tam orasını hatırlamıyorum muska gibi bir şey çıkmış ortaya. Onu e, yakınca onu iptal edince adam birden ayaklamış. On yıldır neredeyse sürekli yatakta olan hiçbir şey yapmayan o tembel adam gitmiş yerine normal kendi halinde bir insan e, gelmiş mesela. Şimdi bunlar hepsi vakadır. öyle mi? Mesela ben kendi yaşadığım bizzat bir olay söyleyeyim size bununla alakalı. Bir tane kadınla erkek evlenmişler, yaklaşık beş senedir evliler, aralarında bir aile ilişkisi kesinlikle olmamış. Yani uzaktan yakından aralarında bir aile ilişkisi olmamış. Niye? Sebebini de bilmiyorlar. Yani evdeyken, odadayken falan bir sorun yok. Sorun nerede başlıyor? Sorun. Bunlar aile olarak işte aile ilişkisine girmek istedikleri zaman sorun orada başlıyor aralarında. İşte ne, ne var evinizde? İşte bu, muska, 2-3 tane muska çıktı orda. Mesela bir tane muskanın üzerinde cin isimleri yazıyor. Ee, benim kendi açtım bir tane muskanın içerisinde. En sonunda da demiş ki, haydi için şifa sizde. Yani kağıdın en sonunda e, muskayı yapan böyle bir yazı yazmış. Haydi için şifa sizde. Ne yapmıştır bu e, kafir? Um. Sihir yapmıştır, şeytana kurban kesmiştir. Allah'tan başkasına kurban kesmek küfür ya. Şeytana kurban kesmiştir. Kanını da cinlere hediye etmiştir. Haydi için şifa sizden. Bunları yaktık. Ayetel kursu okuduk. Felak okuduk. Nas okuduk. Bunları yaktık. Dedi ben dedim ki onlara yapacak hiçbir şey yok. Yani bu durumda ne yapacaksın? Her sabah her sabah kalktığınızda bir de yatmadan Ayetel kursidir, Felak'tır. Nas'tır. İhlas'tır. Bunları okuyacaksınız. Bir de Ekstra'dan o Hz. Musa'nın eee sihirbaza karşı okumuş olduğu ayet kelimeler var ya. Vel kıma fiyemini ketalqaf ma sanau inma sanau kayd sahir ve la yufrihu sahir haythu ata at elindekini onların yaptığını hepsini yutsun. Şüphesiz ki onlar bir sihir yaptılar ve sahir yaptığından dolayı falah bulmaz diyor Allah azze ve celle. Öyle mi? Bit. Sonra duydum bilmiyorum yani çünkü yabancı insanlarda çocuklarının olduğunu duydum. Allahu alem. Yani eee hakikati var gerçekten. insanların üzerinde bir şey var. İnsanların üzerinde bir tesiri var. Daha örnek benim ya yani sadece bildiğim, gördüğüm, verebileceğim birçok örnek var. İnşallah bu kadarı kafidir. Tamam Yani ehli sünnet, kitap ile, sünnet ile ve vakanın bizzat kendisi ile e, sihir diye bir şeyin olduğunu ispat etmişler. Anlaşıldı. Zaten mesela Suudi Arabistan'da sihirbazlarla, kahinlerle e, mücadele komisyonu var. Suudi Arabistan'da böyle bir komisyon var. Bunların çıkardığı bazı şeyler var, CD'ler var. Bunlar bazı şeyler çıkarmışlar. CD'ler çıkarmışlar. Ne bu CD'ler? İşte bu komisyon bir yerde sihirbaz olduğunu duymuş. Gitmiş işte yakalamış bunu. Devletle beraber zaten yani devlete bağlı bir komisyon. Bunları sorgulamışlar. Tabi bunların o sorgularında söyledikleri veya kimisi tövbe etmiş, tövbesinde itiraf ettikleri şeyleri de CD yapıp güzel bir şekilde basıp işte satmışlar, dağıtmışlar vesaire. Benim elime iki tane düştü mesela. Onlara hakeza e, izledim, i̇şte sihirbazlar konuşuyor yani, tövbe ettirilen sihirbazlar konuşuyor. Aynı bu dediklerim, yani şeytana secde ettim diyen, şeytan için kurban kestim diyen, işte kuran ı Kerim'i kağıda yazdım, e, tuvaletin içine attım diyen, işte hayız kanıyla kuran ı Kerim yazdım e, diyen, kuran ı Kerim'i bilmem neyin altına bıraktım diyen vesaire. Yani şeytan onlara tamam siz bana bunu yapın, ben de size bunu yapacağım diyen insanlar kendi kısalarını anlatıyorlar. Anlaşıldı. Bu şeyler de hep hikaye olan şeyler. Yani işte yok bilmem neyi neye bağladı, işte bir şey, bir ineği bilmem balığa batırdım falan. Bu şeytanın onları kandırması, o zannediyor ki ineği balığa batırdı diye o sihir oldu. Alakası yok. Şeytan önce kendine ibadet ettiriyor, ondan sonra sahir bunu çok da iyi anlamasın diye sen diyor ineği batır balığa. İşte falan filanda ineği balığa battı diye kimse kimseden ayrılır mı? Var mı böyle bir şey e, mantık? Yok. O kendisine yaptırıldığı yapılan ibadetten dolayı şeytan onlara ne yapıyor? Şeytan onlara yardımcı oluyor. Ve hakeza zaten bu peygamberimizin kıssasında inen ayette ve minşerrin nefesati fil yani bağlayıp üfrenlerin de şerrinden Allah'a sığınır. Öyle mi? Demek ki birileri varmış düğümcülük yapıyorlarmış. Düğüm yaptıktan sonra ona üfürüyorlarmış. Ve bunda eğer üzerinde insan üzerinde bir tesiri olmasa insan ondan Allah Azze ve sığınır mı? Sığınmaz. Kulağıdu, bir Rabbil Falak diye başlıyorsun ve mişarın nefesatı fil diyorsun. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Lakin ehli sünnet bir kayıt getirmiş. Demiş ki hakiki olan sihir ne kadar kuvvetli olursa olsun ancak ve ancak Allah'ın izniyle tesir eder. Allah izin vermediği müddetçe. Sahirin yaptığı sihir hiçbir şey ifade etmez öyle mi? Ve mahum bizarrine biri min ahdin, illa bizi iznile. Onlar ancak Allah'ın izniyle birine zarar verebilirler. Tamam? Ve Musa A.S'nin kısası da bunların neydir? Vacağı besihrin azim ne oldu? Yani vacağı besihrin azim sonra öyle mi? Allah azze öyle bir onlara sihirini batırdı ki, ve elçi mafiyamini katalkaf masonu, inna masonu kaidu sahir, ve la yuflihus sahiru heysu ate. Sihirbazlar bile bu manzarayı görünce hemen ne yaptılar? فاولقيا السحارة ساجدين قالوا امننا بربي Harun ve Musa bazı yerler قالوا امننا بربي العالمين Sihirbazlar secdeye kapandı ve alemler Rabb'i olan Allah'a iman ettiler. Bazı mutezile i̇bn Hazım Hazm ve bazı alimler ise mutezileyi alimler derken mutezileyi kastetmiyorum yalnız bazıları ise sihrin hakikatinin olmadığını Sihir denilen şeyin sadece bir hayal ve aldatma olduğunu, lügat manasındaki gibi aldatma, ifsat vesaire bu olduğunu söylemişler. Tamam? Demişler bizim delilimiz itikadidir. Yani biz sihri reddederken hakiki sihir yoktur. Sadece el çabukluğuyla yapılan e, sihir vardır. O da bizim konumuz değildir. E, demişler. Birinci delilimiz nedir? Demişler Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Allahu Teala diyor ki eee yuhayyalu ileyhi min sihrihim enha Hani onlar dediler de ki: "Kalu ya Musa imma an tulqiyeh yani, ve an nakuna awwala Yani ya önce sen at elindeki ilk atacak olanlar bizleriz dediler. Tamam? "Kala bel alqu." Harde Musa onlara dedi de ki: "Atın." "Falamma alqou saharu a'yunan nase ve esterhabuhum ve ja'u Ne zaman ki attılar insanların gözünü büyülediler. Bak Allah da bize der ki insanların saharu ayuna nasi ve ve onları korkutular ve gau bi sihrin azim ve büyük bir sihirle geldiler. Tamam? Başka bir yerde de diyor ki yuhayelu ileyhi min sihrihim enha tes'a. Yani Musa'ya hayal gibi görünüyor. Sanki o attıkları asalar yerden yılan gibi şey yapıyor. Ee, gidiyor ya. Bu bir hayaldir diyor. Bak diyorlar ki burada şey yok. Burada sihir mi yok? Hakikat yok. İnsanların gözünü boyuyorlar. İnsanlara hayal gösteriyorlar. Tabi el-i sünnet alimleri bunlara cevap olarak demiş ki insanların gözüne tesir eden, insanların kalbine niye tesir etmesin? Öyle mi? Yani biri benim gözüme tesir edebiliyor. Bana elinde var olan bir şeyi farklı bir surette gösteriyor. Şimdi bunu el çabukluğuyla yok etmek ayrıdır. Duran bir şeyi hareket ettirmek çok farklıdır. Doğru mudur? Ve Allah azze ve deyle gözü sihirlediler diyor. Adam benim gözümü sihir yapabiliyorsa, gözüme etki edebiliyorsa benim kafama da kalbime de etki edebilir. Doğru mudur? Doğrudur. İkincisi bunlar demişler ki Kur'an-ı Kerim'den, bir de işte dediğim gibi El-i Sünnet demiş ki bu deliliniz zaten bu şekilde çürür. Ayrıca biz de Kur'an-ı Kerim'den seyreden hakikatinin olduğuna dair delil getirdik öyle mi? Sünnetle ilgili bunlar demiş ki eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapılabiliyorsa vahyin korunmuşluğu nerede kaldı? Doğru mudur? Bu mutezile i̇bn Hazım Hazm ve bazı alimler demişler ki siz Buhari'deki hadisi de inkar etmişler. Bu hadis uydurmadır demişler yani, tamam Demişler, nasıl Peygamber'e sihir yapılabilir? Şimdi normalde aslında bir, bir saniye böyle kolumuzun da dışına çıkalım. Özellikle ilim talebeleriyle ilgili de böyle bir noktaya dikkat çekeyim. Şimdi gerçekten söyledikleri şey mantıklı. Yani gerçekten muhtezilenin söylediği şey mantıklı. en yani bir düşünün. Yani bütün bu gördüklerinizi bir kenara koyun, başta anlattıklarımı. Yani Peygamber'e sihir yapılabiliyorsa, Peygamber gör yapmadığı şeyi yaptım diye hayal ediyorsa inmemiş bir vahiy bize indi diye anlatmayacağı inmiş bir vahiy de inmedi diye bize söylemeyeceğini kim garantisini verecek? Doğru mu? Bak insan düşününce mantıklı geliyor. Ha, bak demek ki bu de uydurma rivayet oluyormuş diyor adam. Tamam. Bizim çağımızın en büyük hastalığı nedir? Bizim çağımızın en büyük hastalığı elbise değiştirir gibi fikir değiştirme ve itikat değiştirme hastalığıdır. Sebebi nedir? sebebi insanların dine yaklaşırken, usulüne göre dine yaklaşmamasıdır. Doğru mudur? Adam şimdi bunu duyuyor. Bu gece eve gidiyor. Ya diyor, baksana Buhari'de de diyor şey varmış. Uydurma hadisler varmış. Bugüne kadar bildiğimiz hepsi yanlışmış. Sabah geliyor, burada bunu diyor, Aa bak gördün mü pis, Mutezile kafamı karıştırdı benim. Falan. Bu adam ne Allah'a kulluk edebilir? ne İslam'a hizmet edebilir. Kafası karışık olan bir adamın kimseye yapabileceği bir iyilik yoktur. Tamam Kafası sürekli karışık olan, ne yapacağını bilmeyen, sürekli oradan oraya, oradan oraya şu mu doğruydu, bu mu doğruydu diyen insanın ne Rabbine ne de dinine yapabileceği bir hizmet yoktur. Tamam Bunun sebebi nedir? Sebebi usülüne göre meselelere yaklaşmamaktır. Her mesela bir iki üç konu sonra karşımıza ilginç bir konu gelecek. Çoğu insanı anlamadı. Ehl-i sünnet avamı bidat ehliyle tartışmaktan, oturmaktan, e, arkadaşlık etmekten nehyetmişler. Bazıları şöyle düşünüyor. Ya diyor işte, e, niye adam kendine güvenmiyor mu bidat ehliyle oturması? Adam kendine güvenmiyor mu Avam adam sabah sekizde işe gidiyor, akşam sekizde ne bilir delil nedir, ne bilir şüphe nedir, ne bilir ne anlar bunlardan? Adam iki laf laf ediyor, adam itikadından dönüyor, dinini dünyasını beraber e, heba ediyor. Doğru mudur? Doğrudur. Ondan dolayı meselelere yaklaşırken bir usule göre yaklaşmak lazım. Her duyulan şey zahiren süslü, zahiren insanı celp ediyor diye üzerine atlamamak lazım. Öyle değil mi? Bunu biz hangi dersimizde anlattık? Bunu biz iman küfür dersimizde anlattık. Değil mi? Dedi ki bugün birçok insanın e, her konuda fikir değiştirmek moda, ama özellikle iman küfür meselelerinde dikkat değiştirmek e, yani modanın en parlak, en parlayan kısmı. Doğru mudur? Sebebi? İnsanlar alimlerin çünkü Kur'an sünnet sabit değişmiyor yani herkes konu hakkındaki naslara zaten biliyor. Bir alimin bir sözünü biri yazıyor bir yere o tamam bak işte bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Bir bakıyorsun bir, bir taraf öyle döndü yarın sen bir tane gösteriyorsun ha yanlış anlamışız. Bu defa bu tarafa böyle olmaz. Meselelere yaklaşırken elimizde bir usul olması lazım. Doğru mudur? Burada ehl sünnet bunlara ne demiş? Burada ehl sünnet bunlara demiş ki birinci olaraktan Allah Azze ve sizin itiraz sebebiniz nedir? Peygamber'e sihir yapılabiliyorsa o zaman biz vahye nasıl yani vahyin ee, korunmuşluğuna nasıl güveneceğiz öyle mi? Peygamber'e sihir yapıldığında peygamber'in aldığı vahye sihir yapıldı demiyoruz ki biz. Öyle değil mi? اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ De ki ancak ben de sizin gibi bir insan. Peygamber hastalanmış, peygamber aç kalmış öyle mi? Sihir insanlıkla alakalı bir durumdur. Yani insan olarak sihir her insanın başına gelebilir. Öyle mi? Hastalık geldiği gibi yani peygamber o kadar hastalanmış ki insanların iki katı ateşlenmiş. Öyle mi? Şimdi biz hayır peygamber hastalanamaz ee, çünkü hastalansa ya o hastalık halinde yanlış bir vahiy söylese. Böyle mi diyeceğiz biz yani? Öyle mi? Değil. Bu beşeriyetle alakalı bir durumdur. Vahiye gelince vahiyi koruduğuna dair Allah Azze ve Celle kesin bir şekilde naslar indirmiştir. Öyle mi? Ey Nebi sana Rabbinden indirileni insanlara ulaştır şayet sen bunu yapmazsan görevini yerine getirmemiş olursun وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْسِمُكَ Allah seni insanlardan koruyacaktır. Öyle mi? Peygamber vahiy ulaştırırken Allah onu ne yapmıştır? İnsanlardan korumuştur ve koruyacaktır. Vahiy korunmuştur. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Yani kimse peygamber vahiy yanlış aktardı falan demiyor. Haşa ve kella. Sihir beşeri bir durumdur ve her beşerin başına gelebilir. Yine bunlar demişler ki eğer biz sihri kabul edersek. Biz doğal olaraktan Allah ve cellelerin dışında kudret sahibi olan varlıkları ispat etmiş olacağız. Yani bu adam istediğini ayırıyor, istediğini bir araya getiriyor, istediğini vesaire. Öyle mi? Eli sünnet hemen ne demiş, demiş ki yanlış. Ayet-i kerime bunun kaydını getirmiş zaten. "Vamelhum bi darri ne bi min ahadin illa bi iznillah." Allah izin vermediği müddetçe böyle bir şey yapma gibi kesinlikle neleri yoktur? Bir lüksleri yoktur. Bunlar demişler, biz böyle sihri doğrularsak, biz mucize ile sihrin arasını nasıl birbirinden ayıracağız? Öyle mi? Biz mucize ile sihrin arasını birbirinden nasıl e, ayıracağız? Biz ne demiştik bunda? Aynı kerameti inkar edenlere söylediğimizin aynısı burada da geçerlidir. Mucize, peygamberlerin bilinmesi için tek araç değildir ki. Peygamberlerin bilinmesi için sadece araçlardan bir tanesidir. Peygamberinin nübuvvetini ispat etmek için Var olan araçlardan bir tanesidir. Çünkü nice peygamber hiçbir mucize göstermeden ayrılmıştır yeryüzünden. Öyle mi? O zaman şimdi biz onları doğrulamayacak mıyız e mesela? Değil. Demek ki mucize peygamberin peygamberliğinin bilinmesindeki asıl faktör değildir. Faktörlerden bir tanesidir sadece. Doğru mu? Doğru. Ayrıca sihirbazla peygamberin hali hiçbir midir? Yani sihirbaz şeytana ibadet eden, kitap ve sünnetin dışında her türlü pis fiili işleyen insandır. Peygamber ise Allah muhafaza. Öyle değil mi? Haşa ve kella. Peygamber ise korunmuş olan, e, amelinde, sülükünde Allah'a en çok razı eden kullardır. Doğru mu diye? Bir insan senin sihirbaz, muskacı diye bilinen adamların e, sıfatına normalde bir çocuğu götürüyorlar. Çocuk götürüyorlar çoğunun yanına. Çocuklar korkuyor adamlardan. Yani muska yapsın diye, işte gelin götürürler, çocuk götürürler. Çoğunu dine adamı görünce korktum der. Yani öyle Allah azze ve celle sıfatlarına da böyle pis bir meymenet yerleştirmiş. O yaptıkları küfürden, şirkten Allah'tan başkasına ibadetten sıfatları bile değişmiş olan e, insanlar. İkisi birbirine ne yapılmaz? Kıyas edilmez. Bir de bunlar demişler ki, peki bunlar böyle eşyalara hükmedebiliyorlar, tesir ediyorlar. Niye mesela duvarları altına çevirmiyorlar? Niye işte ellerindeki suyu, çeşmeyi, bardağı hepsini altına çevirip zengin olmuyorlar? Çoğu sihirbaz sefaret içerisinde yaşar. Gerçekten de öyledir. Yani çoğu sihirbaz sefaret ve rezillik içerisinde e, yaşar. Niye? E, madem böyle bir güçleri var, e, Allah müsaade etmedikten sonra Allah rızıklarını genişletmedikten sonra, değil mi? Sana ehli sünnet ne demiş? Biz kayıtsız olarak bu adamlar insanlara tesir eder demiyoruz ki. Biz diyoruz bunun neyi vardır? Bunun bir kaydı vardır. Anlaşıldı burası? Anlaşıldı. Ha, peki sihir nasıl yapılır? Yani sihirbaz sihrini gerçekleştirmek için neye eee eder? Normalde alimler bunu kısımlara ayırmışlar. Demişler ki kendi nefsinden elde ettiği bazı kuvvetlerle karşıdakinin üzerine yerleştirmiş olduğu psikolojik nedenlerle Yıldızlarla, tılsımlarla vesaire. Bunların hepsi aslında tek bir kısma dönüyor tamam mı? Bunların hepsi yani hangi kitapta okursanız okuyun altı kısım, yedi kısım, sekiz kısım, dört kısım fark etmez. Tek bir kısma dönüyor hepsi. O da nedir? Şeytanlarla. Yani şimdi e, sihirbaz yıldıza bakıyor şey i̇şte, yıldıza kurban kesiyor diye kadınla kocayı mı birbirinden ayırıyor? Var mı böyle bir şey? Yok. S sihirbaz öyle zannediyor. Yani yıldızın seyrini seyrederek ee, insanlara sihir yaptığını zannediyor. Oysa şeytan o sihrin yani o yıldızın dönmesinin insanların hayatı üzerinde tesiri olduğunu ona kabul ettirerek onu küfre sokuyor. Ondan sonra o küfürü atlasın diye şeytan ona yardımcı oluyor. Tamam mı? Mesela tılsımlarla. Örneği nedir? Demişler bazı kağıtlar var, bazı kitaplar var. Orada yazıyor. İşte bir şeyler yazıyorlar, bir şeyler çiziyorlar ilginç ilginç şekilde. E Adamın işi ters gidiyor. Şimdi kağıda ee, yazı yazdın diye kimsenin işi ters gider mi yani, öyle mi? Bu Allah Azze ve Celle'ye ait olan bir şeydir, kun feykun, doğru mudur? Sadece sihirbaz, şeytan sihirbazı bu şekilde kandırıyor. Sihirbaz zannediyor ki bu tılsım, yazdığı, çizdiği, ettiği, karşıdakinin üzerinde etkilidir. Çoğu zaman da Kur'an falan yazdığını zannediyor, zaten buna inanarak küfre soktu ya şeytan onu. Doğru mu? Harflere ibaret ettirdi işte, yıldıza ibaret ettirdi işte. Ondan sonra şeytan onun istediğini yerine getiriyor. Bunun daha böyle küfrü bu şekilde artmış oluyor. Bir de direkt şeytanla bak var. Yani artık zaten dinden tamamen yani kendi de ne yaptığını bilen, şeytana ibaret eden, secde eden, kurban kesen e vesaire tipler e var. Bunlar zaten direkt şeytana yapıyor. Diğer kalan alimlerin zikrettiği bütün sınıflar da şeytanın sihirbazı aldattığı şeydir. Tamam İşte adam diyor bir sihir çeşidim var benim diyor inen üzerine ip düğümlüyorum, sonra onu balığın gözüne batırıyorum falan. Yani insan onun ne kadar hamak olduklarını da oradan anlıyor. Yani hiç insan balığa iğne batırdı diye karıyla koca birbirinden ayrılır. Mümkün olan bir şey e değil ama şeytan böyle kandırıyor onları. Böyle kandırıp işte ona ibadet ediyor, o ölü balığa, leşe ibadet ettiriyor. Ondan sonra küfre sokuyor, küfrünü de bu şekilde arttırıyor. Anlaşıldı. O zaman biz burada neyi anlayacağız? Sihirbazın sihrini gerçekleştirebilmesi için küfre girmeden bunu yapması mümkün değildir. Sihirin bütün yollarının döndüğü esas nokta da burasıdır. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Nereye geldik? Okuyalım mı yoksa yeter mi bu kadar? Yeter. Tamam inşallah. Yarın da e, sihirbazın hükmü nedir onu inşallah işleyelim. Soru soracak olan var mı? şeytan kocanın Bir daha söyle, duymadım hakkını helal şeytan kocanın yetkisi... Allah Azze ve Celle vermiş. Yani Allah'ın izniyle yapabiliyor e bunu. Niye? İşte insanlara imtihan olsun diye. İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye sıkınsın diye. Değil mi? Bu tip şeylerin varlığı insanları kime yönlendirir? Allah'a yönlendirir. Sürekli şeytandan Allah'a sığınmaya yönlendirir. Böyle pis işlerle uğraşmamaya yönlendirir faydayı ve zararı Allah'tan beklemeye yönlendirir, öyle değil mi? Bu sebepten dolayı Allah Azze ve Celle imtihan olarak, ceza olarak mesela böyle bir yetki verebilir yani. Başka? Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Harut ve Marut'un bir var mı? Var, var. Yani o mesele inşallah ileride onun anlatabiliriz. Yani Harut ile Marut'un onlar mı insanlara sihir öğretiyordu? Yoksa sihir öğrenenlere sihir öğrenmeyin mi diyorlardı? Çünkü Allah hani nasıl meleklerle? Yoksa Genel'in görüşüne göre Allah Azze ve Celle onları yeryüzüne gönderdi, insanları imtihan edebilmek için. Yani Süleyman Aleyhisselam onlara sihrin küfür olduğunu, kendisinin sihir olmadığını, mucize olduğunu anlatmıştı. Öyle değil mi? Ee, melekler ise onun akabinde bundan geldiler, bunun küfür olduğunu da söylediler insanlara. Yani genel'in görüşü bu, bak bu da küfürdür dediler. Hani bu sihir öğrenmeyin dediler ama insanlar ona rağmen öğrendiler. Ne için? İnsanları imtihan edebilmek için. Hani kim, ne kadar Celleye bağlıdır. Çünkü bu tip şeyler çok celbedicidir. Yani mesela diyelim şimdi sizin için belki bir şey ifade etmiyor. Bu bir lütuftur, Allah'ın bir lütfudur. Bu insanın kalbinde tevhidin varlığından dolayıdır. Yani bu tip şeylere iltifat etmememiz, bunları böyle küçümsüyor olmamız, bunlardan korkmuyor olmamızın nedeni nedir? Kalbimizdeki tevhiddir, Allah'ın bize bir lütfudur, bizle alakalı değildir. Ama birden fazla Rabbi olan, birden fazla ilahı olan topluma gidin. Falan yerde bir muskacı var diye herkesin eli ayağı birbirine gidiyor. Hani ya bana muska yaptıysa, ya işte şöyle ettiyse, ya vesaire böyle ettiyse e, diye. Ha da küçük toplumlarda yani bir şehir hayatında gene pek belki bilinmiyor ama küçük topluluklarda en ufak bir şey hemen şeye dayandırılır. Kesin senin kızına muska yapmışlar, kesin senin oğluna muska Göz var. E, işte kesin bir tane şey takın, e, nal takın kapınızın üstüne. E, fa falan yerde başka bir hoca var, bütün sihirleri şey yapıyor. E, bütün sihirleri iptal ediyor e, falan. Onlar da artık işi öğrenmişlerdi, halkın psikolojisini de biliyorlar. E, buradan şey güzel bir şekilde ekmek yiyorlar yani. Sadece odur. Tamam. Başka sorusu olan var mıdır? Mesela e, muskayatları mus mus mus zaman adam yaşıyor. Adam nasıl Aynı şekilde yine şeytandan. Yani adamın hastalanmasına sebep olan şeytan. Şimdi şeytan adamı nasıl hastalandırıyor onu söyleyeyim ben. Yani mesela şeytan. Ee, hastalık verme yetkisi yok şeytanda kimse. Tamam? Şeytan adama cin musallat ediyor. Yani şeytan nedir? Ke ene minel cinni fe fasaka Şeytan zaten cinlerden bir cindir. Var olan cinler alemi diye bir alem yok mu? Vama khalaqtul cinne vel insa illa Yani cin diye bir alem var. Cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Doğru mudur? Cinler kaç kısım? İki kısım. Kafir olan cinler var. Bir de Müslüman olan cinler var. Değil mi? Kafir olan cinler Şeytanın yandaşları olan cinler, doğru mudur? Kafir olan cinler, şeytanın yandaşları olan cinler. Bunları şeytan ne yapıyor? Kullanıyor. Nasıl kullanıyor? İşte mesela diyelim ki birine işte sihirbaza gidiyor, biri diyor ki bana bir muska yap, falanın birbirinden ayrılmasını istiyorum diyor. Şeytan kendi cinlerinden bir cinin kadına aşık ediyor, cin kadının kocasından ayrılmasına sebep oluyor. Tamam işte halsizlik hissi veriyor, işte e, baş ağrısı hissi veriyor. Mesela yani bunu yapan kimdir? Bunu yapan şeytan. Yani ol der olmuyor yani. Ha, şeytan bunu bir sebeple yapıyor. Yani işte kullanmış olduğu bir takım şeylerle, e, bir takım cinlerle. Nasıl ki e, Müslüman olan cinlerin bir kısmını Süleyman Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ona emrine amade etti. Değil mi? Onun için çalışıyorlardı. Kur'an'ı kendinde de sebe suresinde sabit olan bir şey. Hakikaten şeytanın da kendi dostları var kendi şeyleri var, kendi cinleri var, kendi askerleri var. Öyle değil mi? Şeytan da bunları ne yapıyor? Bu tip şeyler için e, kullanabiliyor. Mesela örnek e, verelim. E Şeyhülislam Vitemiye diyor ki ben diyor birilerinden duydum diyor. Benimle Allah'a istigase etmişler. Allah zevcelle onları kurtarmış diyor. Bak düşün Şeyhülislam Vitemiye bütün ömrünü kendi yaşadığı dönemde bu şirki yok etmeye adamış. Allah'tan başkasıyla istigase yapılmaz diye. Doğru mudur? Bir kavim gelmiş demiş ki ey şeyh biz dara düştük dedi ki işte kurtar bizi ey e, Ahmet e, dedik. Allah Azze bizi kurt kurtulduk demiş başımızdaki sıkıntı gelmiş diyor ben dedim ki yani bu şeytandır. Hani hem sizin ayağınızı kaydırmak için hem benim ayağımı kaydırmak için yani iki türlü e, mesela. Örneğin adam diyor ben gittim falan kabrin başına ayağımda işte çok ciddi bir romatizma vardı. Ya şeyh dedim bir baktım ayağımdaki şey gitti e falan. Anlatabiliyor muyum? Bu hepsi nedir? Bunlar hepsi cinler aracılığı ile olan şey. O hastalığın sebebi oysa, gene sebebi nedir? Onun ondan çıkmasıdır. Doğru mudur? Sebebi oysa, gene sebebi onun ondan ne yapmasıdır? Adam da zannediyor ne zannediyor burada? Adam da burada zannediyor ki kabirdeki bunu yaptı. Bu tamamen nedir? Bu tamamen şeytanidir. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Biz ne dedik? Dedik yani cin, şeytan namazda peygamberimize gelmiş, İmam-ı Müslim rivayet etmiş değil. Peygamberle namazda boğuşmuş. Yani peygamberin bile namazını ifsad etmeye yeltenebiliyor ve peygamberle mücadele edebiliyorsa normal insanların halini siz düşünün yani. İnşallah. Bunun dışında sorusu olan var mıdır? Sor. Sihirbaza hükmü gelecek dedik. Peki sihirbaza başvuran hükmü... O da kafirdir. Sihri yapan da yaptıran da kafirdir. Sadece nasıl olabilir? Yani meselenin bir kapalı yönü olabilir mesela. Nedir? İşte diyelim ki bir kadın vardır. Zannediyor ki işte ben gittiğimde bu kocaya bana, halkın çoğu böyle zannediyor zaten. Hani hiçbiri buna sihir demiyor zaten. Mesela çoğu muska var. Ya aç diyor içinde ayetel kursi yazıyor. Açıyorsun içinde cin isimleri yazıyor. Aa sana ayetel kursi diyorsun. Ne ayetel kursisi yani? Çoğu insan öyle bilir yani. Felak var, nas var diyor ayetel kursi var içinde açıyorsun. Ya alakası yok mesela. Şimdi bu şekil gitmişse yani birinin arasında ayırmak için falan değil. Ya mesela ben hastayım, geceleri korkuyorum, bana bir tane muska yap, ben işte iyileşeyim. E mesela diyelim diye gitti bir kadın e şeye. Kadın orada ne zannediyor? Orada muska yapıldığını. Bu nedir? Bu küçük şirktir. Tamam mı? yani insanı dinden çıkarmayan, sebep olmayan şeyi sebep kılmaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Ama ne yaptığını mesela gidip işte şununla şunun arasını ayır veya da işte şunun işine bir şey getir falan, kadının karnındaki çocuğu düşür mesela diye falan adamı evinden kopar. E bu tip şeyler yapan da ne yaptırdığını biliyor. E, yaptıran da yapan da ne yaptıklarını Çok iyi biliyorlar yani ama diğer türlü mesela Halkın çoku mesela bizim bölgede Var yani bizim doğu özellikle bu konuda Ya başka şehirleri olmasa bu tip şeyler Olsa hani burada belki mazur olabilir insan, çok açık olmadığı için Gittim şeyhe diyor ağzıma tükürdü iyileştim Yani şimdi e, Düşünebiliyor musun bu kadar basitleşmiş insanlar Yani adam oturuyor orada akşama kadar Yeri var gidiyor milletin yüzüne Orasına burasına tükürüyor gönderiyorum milleti Ve şeref insanlar için yani bu tükürüğü yemek, e işte insan aklı, şirk. Allah ondan şirk ehlini her zaman küçümsüyor. Yani şirk ehlinin aklı yoktur. لَوْ كُنَّا نَعْقِلُ وَاَوْ نَسْمَعُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ Yani o gün kıyamet günde öyle diyecekler. Biz eğer işitiyor ve veya diyor olsaydık biz zaten ateş ehli olmazdık değil mi? قَالَ lahum خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِيكُمْ nadir. Yani cehennem bekçileri de şaşırıyor. Ya size uyarıcı gelmedi mi? E geldi. E niye ateştesiniz o zaman sizler? <gülüyor> "Kâlâ lev kunnâ nesmeu ve nu'akilü, mâ kunnâ fi ashabis sa'î." O çoğu dünyada aklıydı. Çoğu dünyada işitiyordu. Öyle değil mi? Kast edilen burada ne? Yani icabet işitmesi, icabet akletmesi. Hani huda anlamında, hidayet anlamında aklediyor olsaydık zaten biz ne olmazdık? Ateş ehli olmazdık. Onun için bütün müşrikler hidayet anlamında söylüyorum ahmaktırlar. Yani akılları da görmeleri de, işitmeleri de eksiktir. Yoksa insan Rabbine şirk koşmaz, kendi gibi bir e, insandan, taştan medet ummaz insan yani. Senin gibi adam kabirdekine gidiyor, şey ediyor, dua ediyor. Bir de utanmadan onun hayatını filmleştirmiş, ölmeden son 10 yılını yatakta geçirmiş. Ya madem hastalara şifa oluyorduysa kendine şifa olaydı bu adam. Öyle mi? Birçok gidip kendisine şifa istenen adamların şey Allah onu hastalıkla imtihan etti. İtan seni de ediyor o zaman sen de kendi işine bak. Adam niye kendini iyileştirememiş senin seni şey yapıyor. E, seni iyileştiriyor. E, mesela velhasili kelam yani bunlar hep insanların aklının bu konuda olmadığının en büyük e, göstergesidir. Başka sorusu olan bu konuyla alakalı? Yok. Tamam.